hepimize mağfiret etsin Rabbim hepimize razı olacağı amelleri işlemeyi hakkıyla Rabbına kavuşmayı ve ey kulum Rabbim senden razı sen Rabbim'den razı gir cennetime dediği o kullardan eylesin Rabbim bizleri kardeşlerim ibadetin kabulünde iki esas var birincisi ihlas ikincisi ise sünnete uygunluktur Rabbim hepimizi ihlaslı gayretli, ilimli ve Rabbına hakkıyla boyun eğenlerden eylesin kardeşlerim Allah Azze ve Celle iblise senin benim ihlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan Hiçbir hakimiyetin yoktur demiştir. Rabbim bizi onlardan kalsın. Ama gel gör ki, İblis öyle bir alını ölmüş ki, <gülüyor> ibadetlerin içinden, Öyle ibadetlere can alıcı noktalardan yaklaşıp, Her meselede uyulması gereken kitap ve sünnet olması hasebiyle, Kitap ve sünnetten başka başka meselelere, akla, kıyasa, alimlere, sözlere uymayı insanları sevk etmiş, Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ve Resulullah'ın sünnetinden insanların çoğunu yüz çevirmiştir. Rabbimize bize hayır ihsan etsin, Allah hayırdan ayırmasın. Bugünkü dersimize cuma namazının etraflıca şartları, kılınışı sünneti farzı nasıl bunun üzerinde biraz durmayı düşünüyorum kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin Rabbim bizlerden günde beş vakit namazı farz olarak istediği gibi ve bunun önünde arkasında ve vesselamın terk etmediği revatib sünnetler olduğu gibi bunun yanında bir de haftada bir öğlen namazın vaktinde Cuma denilen bir namaz vardır. Bu müminlerin bayramı, Allah'ın bizlere bir ikramı ve öyle bir saat koyduğu bir gündür ki Allah hepimize o saate, o güne erişmeyi, Rabb'in ızasına kavuşmayı nasip etsin. Cuma günü müminlerin bayramıdır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle o gün, öğlenin vaktinde Müslümanlara erkek olan, yorcu olmayan, hasta olmayan, biraz sonra gelecek naslar var, bu şeyler olmayan herkese, her buluğa ermiş, ezanı işiten Müslümana, Cuma'yı katil olarak farz kılmıştır. Ve öyle bir namazdır ki bu, yapıldığında insana çok hayır kazandıran ve bir cumadan bir cumaya kadar kılındığında günahlara kefaret kılan üç cumayı bile bile terk edenin de dinden çıkmasına sebep olan ibadetlerden bir tanesidir. Allah hakkıyla üzerinde durmayı nasip etsin. Kardeşlerim İslam'da bazı şeylerin tescili ayet olarak çok çok sonra olmuştur. Mesela abdestin tescili Medine'de ayetlen, tescillenmiş ama Medine Mekke'deyken abdest alınır vaziyetteydi. Aynen cuma meselesi de sünnetle sabit olup Resul'un diliyle Aleyhissalatü Vesselam'ın diliyle farz kılınan ayet olarak tescili çok çok zorla Medine'de Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'in Cuman'ın hutbesindeyken bir kervan geldiğinde insanların kervanın geliş zil sesi veya gürültüsünü Cuman'ın hutbesinde Peygamber Aleyhisselam'ı ayakta bırakıp dışarıya çıkmasına binaen Ey iman edenler Cuma günündeki Cuma namazı için ezan okununca Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır ayeti bu laka üzerine inmiştir. Yani Mekke'de farz kılınan bir ibadet ama çok çok sonra hatta hicretten sonra Medine'de ayet olarak tescili gelmiştir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Müflüde gelen bir ifadede Müslümanlar 500 kişi de olsa eğer korku varsa işkence, tecavüz varsa namazı gizli ve ferden kılarlar diye bir ifade vardır. Aleyhissalatü vesselam Mekke'deyken cuma namazı hiç kılmamıştır. Ama kendisi oradayken Medine'de iki ayrı yerde cuma namazı kılınmıştır. Kendisi de Aleyhissalatü vesselam hicret ettiğinde Medine yakınlarında ki bugün Cuma Mescidi diyor oraya bir mescit dikmişler Hacca Ümre'ye giden arkadaşlar Medine'ye giderlerse orada görürler bu mescidi o zaman Cuasa denilen bir köydü Aleyhissalatü Vesselam o mevkiye geldiğinde öğlenen vakti girmişti ve günlerden Cuma'ydı ilk Cuma'yı orada kıldırmıştır ve kendisiyle birlikte o zaman 40 kişi vardı bugün bazı görüş sahipleri cuma namazını kılabilmek için 40 kişilik cemaat gerekir gibi e, naslara gitmişlerdir. tabii batıldır, yanlıştır mı? Buradan gelir. Aleyhisselatü Vesselam da bir sicret esnasında ilk cumasını bir köyde Karataşlık'ta eda etmiştir. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sizden diyor kim cumaya gelecekse yıkansın, kuşletsin demiştir. Cumaya gelmek için Cuma'nın adablarından bir tanesi kuşludur. Kuşletebilen temizce yıkanıp cumaya gelmesi ve insanlara eziyet verici koku salmaması gerekir. Bu Cuma'nın adabındandır. Allah Resulü'nü sallat ve selam güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı cuma günüdür Adem bugün yaratıldı bugün cennete girdi ve bugün cennetten çıkarıldı ve kıyamet de ancak bugün kopacaktır Allah hepimize hayırlı akıbet versin cuma günü hakikaten Ademoğlunun üzerinde çok çok önemli hadiselerin olduğu bir gündür Rabbim bunu anlayanlardan eylesin. Allah Rışıl Aleyhisselatü Vesselam bunda öyle bir saat vardır ki diyor, buna erişen kulun ve hemahal duası reddolunmaz diyor. Allah Rışıl Aleyhisselatü Vesselam bir gün bazı bir takım adamlar ya cumaya devamsızlıktan vazgeçerler yahut da Allah muhakkak surette onların kalplerini mühürleyip sonra da onlar kesin olarak gâfillerden olacaklar diyor. Rabbim ibadetlerde bizlere şevk, gayret versin, ihlas versin. Cumada gevşek davranan, cuma namazını terk eden, devamsızlık yapanların muhakkak surette Allah diyor kalplerini mühürleyecektir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Yine Ani Selamet ve Selam Efendimiz bir sözünde ezanı işiten her kimseye Cuma namazı farzdır buyurmuştur Tarık bin Şehaptan gelen bir rivayette Allah Resulü Ani Selamet ve Selam azatlanmış olan köle veya kadın veya çocuk veya hasta bu dört kimseden başka her Müslümana cemaatle Cuma namazı kılmak farzdır demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Akıl bali olan herkesin Cuma namazına gitmesi farzdır diye geliyor. Rabbim haktan ayırmasın. Buraya ermiş her erkek çocuğunun mükellef olan her erkek çocuğun, meşru mazereti olmayan her Müslümanın cemaatle cuma namazı kılması farzdır kardeşlerim. Allah Resulü ve Vesselam kim diyor onu küçümseyerek arka arkaya üç defa terk ederse Allah onun kalbini mehürler diyor. Evet. Çünkü cuma hati bir farzdır. Hatta kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam Cuma namazına gelmeyenler için yemin olsun diyor. İçimden öyle geçti ki birisine insanlara namaz kıldır diye emrettikten sonra Cuma namazına gelmeyen kimselerin üzerlerine evlerini yıkıvereyim diyor. Rabbim hepimize hayır versin. Düşünün Müslümin naklettiği bu ifadede İçimden diyor, öyle geçti ki şu cumaya gelmeyenlerin diyor, evlerine gideyim, başlarına evlerini yıkayım yakayım diyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Özürsüz, zarretsiz, cumayı bırakan kimse silinmeyen ve değişmeyen kitapta münafık olarak yazılır diyor. Allah'ım sana ihlasla, samiyetle ibadet eden samimi kullardan bizlere eylem Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim İbn Abbas Allah ona merhamet etsin Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde kılınan cumadan sonra İslamiyet'te ilk kılınan cuma namazı Bahreyn köylerinden Cuvası'da kılınan cumadır buyurmuştur kardeşlerim Vesselam, Cuma namazı farzdır demiştir ama yağmurlu bir günde bir münadi çıkarmış herkes namazı yerinde kılsın biz mescitte kılacağız demiş yağmurlu günde çamurlu günde insanların Cuma'dan muaf olabileceğini söylemiştir Rabbim Hemenize merhamet etsin o kadar kolaylık o kadar hoşgörülü o kadar ibadetlerde Rabbim bizlere kolaylık tanımış ki ne kadar hamd etsek azdır. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim bir bayram günü cuma ile bayram aynı güne geldiğinde işte şu günümüzde iki bayram bir araya geldi. Biz her ikisinde kılacağız. Dileyene bayram namazı Cuma'da, Cuma'ya da yeter denmiştir. Yağmurlu hava olsun, çamurlu olsun, ikisi de mazerettir. Gitmeyebilirsin. Ama Allah R. Aleyhisselatü Vesselam biz kılacağız diyor. Bu mazereti kullanabilirsin de, Cuma'ya gidip kılabilirsin de. Burada tercihi sana bırakıyor. Yine bayram günü, bayram namazını kılan insan için Cuma yeterlidir ama biz her ikisini de kılacağız diyor Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim cuma namazında yapılan birçok hatalar var insanların gelip hemen oturmaları cumadan önce bir ezan okununca herkesin kalkıp dört rekat bir namaz kılmaları sonra oturup beklemeleri sonra imamın hutbeye çıkıp hutbe okuyup sonra ezan kamet, namaz bazı davranışlar var kardeşlerim Allah reçel aleyhissalatü vesselam'dan gelen cuma'nın evvelinden cuma namazına has diye bir sünnet namaz yoktur sadece i̇bn Mer'den gelen Ebu Davut'un Tirmizi'nin neseyinin naklettiği kitab cuma'ya bakarsanız rivayetlerde. Allah Resulü ve Vesselam'ın ashabı, cuma günü olduğu zaman meşru bir veya zarı bir şeyler yoksa sabah namazından sonra mescitten çıkmaz ayrılmazlar, ta cuma namazını kılıp gidene kadar mescitte kalırlardı. Ve dileyebildiğin kadar cuma namazının vaktine kadar iki rekatta bir selam namaz vardır kardeşlerim. Bu da cuma namazına kadar devam eder. Dilediğin kadar iki rekat namaz vardır. Allah hepimize bunu işlemeyi nasip etsin. Bunun dışında aleyhissalatü vesselam sizden biriniz imam hutbede bile olsa mescide geldiğinde oturmadan iki rekat namaz kılsın demiştir. Yani cumaya gelen bir insan eğer hakikaten bir sünnet kılmak istiyorsa tahiyyatın mescid namazı kılar. Veyahut Cuma'nın ezanı okunduğunda ezanla kâme arasında namaz vardır demiş. Üçüncüde veya dördüncüde ümmetine merhameti galebe çalmış da dileyene demiştir. Ezan okunduğunda kalkıp iki rekat ezan arasında, ezanla Kamet arasında namaz kılınabilir Cuma'nın önünde evet Allah hepimize mağfiret etsin bunun önünde Cuma'nın sünneti diye bir namaz yoktur kardeşlerim daha sonra imam namaz kıldıran hutbeye çıkar Allah'a hamd eder insanlara nasihat eder bir ayet okur Rabbana dua eder iner. Kavmet getirilir. İki rekat normal bildiğimiz namaz nasıl kılınırsa dünkü tarifimizde. Tekrar şeyine girmeyeceğim teferratına. İki rekat namazı kıldırır. Kıraat açıktan olur. Selamdan sonra cumadan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sizden kim cumadan sonra namaz kılacaksa dört rekat kılsın demiştir. Cumanın akabinde dört rekat sünnet vardır kardeşlerim onun dışında bir namaz yoktur Rabbim hepimize mağfiret etsin Allah hayırdan ayırmasın ama cuma günleri öyle olmuş ki önünde hemen dört rekat sünnet cumanın akabinde aynı öğlen namazı kılınır gibi zuhur ahır tipinde dört dört iki kılınmış bu namazın çıkışına baktığımızda ulemalar oturmuşlar demişler ki biz işte burada güçlüyüz ama gayrimüslimlerin, müşriklerin olduğu yerlerde Müslümanlar var bunlar ne yapacak işte darül halp darül İslam gibi birçok safsatalar çıkarmışlar işte burası darül İslam, burada cemaattan kılarız orası darül küfürdü şöyle olacak, böyle olacak elçimiz var, şunumuz var bunumuz var, ne yapalım Oturmuşlar, ölçmüşler, bişmişler, kesmişler, dikmişler. Akabinde öğle namazının adını değiştirmişler. Zuhur ahır diye bir şey koymuşlar. Ya Rabbi, aha sana cuma. Kabul etmedin mi? Aha sana öğlen demişler. Haşa. Hem cumayı kıldırmışlar insanlara hem de zuhur ahır adı altında öğleyi kıldırmışlar. Ve hala da insanlar buna maalesef ne namazı olduğunu bilmeden devam ederler. Allah hepimize güzel bir ilim, güzel bir anlayış, ihlaslı cerabına yönelmeyi nasip etsin. Cuma namazı, iki rekat farzı, arkasında da dört rekat sünneti vardır kardeşler. Bundan başka bir şey yoktur. bundan başka bir şey yok Cuma'nın bir köyde kılınacağı yolcunun üzerinden düşeceği birçok düva gelir. Bugün öyle tayfeler çıkmışlardır ki kardeşlerim akılla giderek akıllarını Allah'ın sözünün önüne geçirmişler akıllarını Resulullah'ın sözünün önüne geçirmişler ve Cuma'yı sırf akıllarına, nefislerine hevalarına uyarak terk etmişlerdir ve güya kendilerini tevhid ehli, muvahhid Allah'ı birleyen samim olarak görmüşlerdir bunlar şeytanın oyuncakları şeytanın uçaklarıdır. cuma katil bir farzdır cumanın şartları bellidir bulağa ermiş her erkek çocuğu için cuma namazı farzdır hastaysa yolcuysa iki bayram bir araya gelmişse esirse köleyse çamur varsa sis varsa, korku varsa bunlar meşru mazerettir. Bunlar onun cumaya gitmesine mani olabilir. Ama meşru mazereti olmayıp da kasten bilerek cumayı terk edenlerin Allah kalplerini mühürler. Rabbim hepimizi hayırdan ayırmasın. Allah hakkıyla emrettiği ibadetleri yerine getirenlerden eylesin kardeşlerim namazın içinde yapılan birçok da hatalar var mesela özellikle safları tamamlama namazın tamamındandır dediği halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve saflarınızı düzgün hale getirin çünkü ben arkamdan sizleri görüyorum demesine rağmen ve saflara baktığımızda cemaattan olunduğunda safların arası darmadağınıktır. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Safların darmadağınık olması aralarında boşluk olması şeytanın aralarda dolaşmasına sebeptir. İşte bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir namaza safları düzeltin demeden başlamazdı kardeşlerim aleyküm selam ve rahmetullah evet hatta Allah Resulü vesselamın e, namaza başlamadan safları tesviye eden dört tane devamlı sahabeler vardı onlar namazda oraları tesviye eder, düzeltir Peygamber aleyhissalama gelir, ey Allah'ın tamam derdi ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle namaza başlardı. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Evet. Cuma tamam mı? Var mı Cuma'da sormak istediğiniz? Gelelim vitire kardeşlerim. Sorularınız olursa ben yine dönerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Farzların yanında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Rabbimiz şöyle buyurdu diyor. Kulum bana fazlarla yaklaşır. Nafilelerle daha çok yaklaşır. Öyle olur ki gören gözüm tutan elim yürüyen ayağım mesabesinde olur Diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin Rabbimize yaklaşmak hep nafilelerle daha fazla yaklaşma nafilelerle olur ve hatta Allah'ın gören gözü azze ve celle'nin tutan eli yürüyen ayağı mesabesinde olma vardır Allah ibadetlerde hepimizi hıstık kılsın kardeşlerim cuma namazı erkeklere hati bir farzdır Kadınlar da eğer kılamak isterlerse erkeklerin arka saflarında saf tutup aynı erkeklerin kıldığı gibi kılarlar. Kıldıklarında öyle onlardan düşer. Ama kadınların üzerine cuma namazı farz değildir. Cenaze namazı onların üzerine yükümlülük değildir. Kılmak isterlerse o ayrı bir şey. Ama Allah onlardan bunu kaldırmıştır bir erkek 3 cumayı bile bile kasten terk ederse kafir olur mu? bir kadın cumayı terk ederse kafir olmaz evet bitir namazı da kardeşlerim 5 vakit namaz farz olmadan önce ümmete gece namazı farzdı 11 rekat Allah Resulü ve silam, miraca çıktığında kendisine 5 vakit namaz farz kılınmış Gece namazı kendisine farz olarak kalmış, ümmete ise nafile olarak kalmıştır. Dileyene, vitir, tektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, Ey Kur'an ehli, ey Muhammed ümmeti vitir kılın. Çünkü Allah tektir ve teki sever buyurarak vitir e, namazının tek rekat olduğunu bizlere bildirmiştir. Ve vitir namazının hak olduğunu ve Allah'ın tek olduğunu ve teki sevdiğini bizlere bildirmiştir kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Vitire dikkat eden sammukullardan eylesin bizi. Allah Resulü'nün dediği gibi ve silamın. Allah size bir namaz ziyade kıldı ki o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte on namaz bitir namazıdır o namazı size yatsı ile şafağın atışı arasında verdi buyurmuştur evet bir üç, beş, yedi, dokuz ve on bir olarak kılabilirsiniz en fazla geleceğim inşallah teker teker Rabbim bize hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin Allah Ebu Hureyri'ye rahmet etsin o dostum bana her aydan üç gün oruç tutmayı iki rekat kuşlukta namaz kılmayı yatmadan vitri kılmayı tavsiye etti demiştir vitri namazı yatmadan da kılınır yani yatsın hemen akabinde gecenin herhangi bir saatinde kalkıp da kılınır yani sabah namazının vaktine kadar yatsıyla sabah namazı arasında Allah'ın bize verdiği rahmetten bir rahmettir hayırdan bir hayırdır kardeşlerim isteyen hemen yatsın makabine kılar isteyen bırakır gecenin herhangi bir saatinde kalkarak kılabilir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gecenin her anında vitri kılmıştı. Gecenin evvelinde, ortasında, sonunda. Ayşe annemiz diyor ki vitri diyor o ölümüne yakın, vefatına yakın seher vaktine vardırmıştı diyor. Son vakti bırakırdı diyor. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında son 10 gününde itikaftayken e, kurut duaları okumuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu orada terk etmemiştir. E, Kurutu yaparken halk arasında hakikaten çok yanlış yapılışlar var. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rüküden doğrulduktan sonra elini açar e, kunutunu yapar Allahu Ekber der secdeye giderdi bugün kunut yapan arkadaşlara baktığımızda e, üçüncü rekata kalkıyorlar Allahu Ekber deyip tekrar el bağlayıp bir şeyler okuyorlar Peygamber Aleyhisselam'ın böyle bir uygulaması hareketi gelmemiştir sadece elini açıp kunut duasını yapıp rükünle devam etmiştir Rabbim hayırdan ayırmasın Allah Resulü ve Vesselam her kim vitri uykuda geçirir veya unutursa onu hatırladığında veya uyandığında hemen kılsın demiştir Vitir namazını eğer birisi uykuya uyuklayarak geçirirse veya unutursa uyandığında ya da hatırladığında kılabilir kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gecede iki vitir olmaz demiştir. Yani birisi yatsın hemen akabinde vitir kılıp yattığında gece kalkıp tekrar vitir kılmak istediğinde vitrin en fazla kılınacak namazı on bir rekattır kardeşlerim. Eğer birisi bir rekat veya üç rekat kılıp yatmışsa gece kalktığında bir daha kılar onu dört yapar sonra on e kadar dilediği kadar kılar sonunu tek vitir yapıp yatabilir yoksa bir gecede iki vitir kılamaz vitir kaç rekattır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vitir tektir ve gecenin en son namazıdır demiştir vitir gecenin sonunda bir rekattır buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Geceleyin kılmış olduğu namaz 11 rekattır kardeşlerim. Bunlardan bir rekatını vitir yapardı. Fevut Ali sallallahu aleyhi ve Selam son üç rekatla vitiri yapmıştır. Fevut Ramazan ayında dört kılmış, dört kılmış ve sonunu üç kılmıştır. Yani sekizi teravi olarak gelmiş, üçü de vitir olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sallam vitir namazını kılmak isteyen her müslümana kim vitir kılacaksa 5 kılsın 3 kılsın 1 kılsın kılmak isteyen 1 rekat kılsın demiştir vitirin toplam rekat 11'dir kardeşlerim müslümde Ebu Davud'da neseyde gelen ifadelere bakacak olursak Allah reçel aleyhissalatü vesselamın vitir namazı şöyleydi bir rekatlık vitir bildiğimiz bir rekat namaz neyse o. Foyanladınız mı? 3 kılındığında ise diyor tek selamda akşam namazına benzetmeyin diyor. Yani ikinci rekatta ali selam ve tek selamdan kıldığında ikinci rekatta tahiyyatı oturmazdı. Ta ki son rekatte otururdu üçüncüde 5 rekat vitir kıldığında tek selamda Allah Resulü'nün esenetü ve selam. Son rekata kadar tahiyete oturmazdı. Yani etteyyati selli bariye. En sonunda bunu otururdu. 7 rekat kıldığında yine son rekatta yine Müslüm'de Ayşe annemizden gelen ifadede kardeşlerim. Allah Resulü'nün esenetü ve selam. 9 kıldığında 8'e kadar tahiyete oturmaz. 8'incide oturur, kalkar, tekrar 9'da oturur. Vahiyat, salli, barik, dört şeyden Allah'a sığınarak selam verirdi. Veyhut iki rekatle bir selam vererek sonunu tek yapardı. Allah Resulü'nün ve silamın kılmış olduğu vitir böyledir kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Yine gecelerin içinde öyle bir namaz vardır ki kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi diyor uyandığında şeytan diyor onun ensesine üç düğüm atar hamd ederse biri gider kalkar abdest alırsa ikinci düğüm gider iki rekat Allah rızası için namaz kılarsa üçüncü düğüm de gider artık onun gecesinde ve gündüzünde şeytan ve avaneleri ona asla zarar veremezdir. evet Rabbim hepimize yardım etsin ibadetlerini işlerken bizlere huzur afiyet sıhhat ve huşu içinde namaz kılmayı bizlere nasip etsin kardeşlerim Rabbimiz Bizlerden dost doğru, doğru namazı istediği gibi bu namazı sünnete uygun olarak işlemeyi de emretmiş. Ve bir ibadet yaptığımızda muhakkak bunun sünnete uygunluğu şart olmuştur. Teravih namazına bakacak olursak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan ayında bir gece namaz kılması ve sahabenin duvarın arkasından kendisine uyuması ertesi günü çıkmaması ertesi günü çıkması 3 veya 4 gün cemaatta teravih namazı kıldırdığı vardır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 4 kılmış 4 kılmış ve sonunu 3 kılmıştır teravih namazı 8 vekattır ve aleyhissalatü vesselam efendimiz vefatına kadar teravih namazını cemaatle kılmadı. Herkes kendi kendine kılardı. Ebu Bekir'in hilafetinde de Ömer'in hilafetinin ilk zamanlarında da bu böyle oldu. Sonra Ömer Ubey bin Kabe emrederek cemaata teravih, cemaatle kıldırmalarını emretmiştir. Ve ondan sonra artık cemaattan kılınmaya devam etmiştir. Teravi 8 rekattır, 3 devittir, toplam 11 rekattır. Bunun dışında gelen rivayetlerin hiçbiri sahih değildir kardeşlerim. Aslı yoktur. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah haktan, hayırdan bizleri ayırmasın kardeşlerim. Kardeşlerim, muhakkak ki bizler oturduğunuz yerden herhangi bir sebeple cemaatla kılmak bidat değil aleyhissalatü vesselamın zamanında kılınmıştır herden de kılabilirsiniz cemaatla kılabilirsiniz kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin Ademoğlu olmamız hasebiyle gerek ticaret olsun gerek bir acı gerek bir gurbet olsun herhangi bir sebepten dolayı insanın bulunduğu yerden ayrılıp bulunduğu mekandan çıkıp gurbete gitme yani seferi halleri vardır seferde Allah subhanahu ve teala bizlere kolaylık sağlamış namaz hazarda ve seferde iki rekat önce farz kılınmış Sonra sefer namazı olduğu gibi bırakılıp hazar namazı ziyade yapılmıştır. 4 olmuştur. Cemaat 20 kılarsa sen 8'de tezkireyi alırsın hidayet. Benim askerliğim bu kadar dersin. Hı hı. Evet. Kardeşlerim, seferde Allah'ın bize sağladığı kolaylıklar vardır. Rabbime subhanahu ve teala ayet-i kerimesinde yeryüzünde seyahate çıktığınız vakit namazınızı kısaltmanızda bir mahsur yoktur demiştir evet imamdan beraber zaten imam ya ikide bir selam verir ya de bir selam verir sekiz olduğumuz siz ayrılırsınız evet devam edelim Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bir gün Ömer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ey Allah'ın Resulü Artık yeryüzü bizim için emin. Korkumuz da yok. Şu namazı tam kılsak olmaz mı? Deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bu Allah'ın size vermiş olduğu Bir hayırdır, bir sadakadır. Bunu böylece kabul edin. E mi? Demiş. Ömer hay hay demiştir. Rabb'in seferdeyken farz olan namazları ikiye düşürmüş. Sadece sabahın sünneti ve vitir namazı kılınır. Sabah olduğu gibi bırakılmış. Öğlen iki farz, ikindi iki farz, akşam olduğu gibi üç farz, yatsı iki farz ve vitir namazıdır. Seferde olan namazını böyle kılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün şöyle demiştir kardeşlerim evinde oturan için namaz 4 rekattır yolcu için 2 rekattır benim durduğum yer Mekke hicret ettiğim yer Medine Medine'de durduğumu 4 Zulhuleyfe'den öteye geçtim mi namazı 2 kılarım demiştir bu dönünceye kadar böyle devam eder demiştir Oradan sahabelerden bir tanesi kalkıp ey Allah'ın Resulü ben Mekke'ye haç zamanı ticaret için gidiyor ve iki ay kalıyorum. Ben namazı kısaltacak mıyım diye sorduğunda ve vesselam evet orada 50 yılda kalsan dönünceye kadar seferisin duyurmuştur. Evet. ayet Mesut namazı kılınır. Kardeşlerim muhkim olan birisi bir yere gittiğinde dönünceye kadar seferidir. Seferi de 10 gün, 15 gün, 4 gün, 3 gün, 20 gün diye bir gün söz konusu değildir. Sefer de sadece dönünceye kadardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Zulhuleyfe'den öteye dönünceye kadar namazlarını kısaltırdı. de 7 kilometre falan bir mesafedir. Yani bulunduğunuz beldeden son evden sonra artık çıkmışsanız dönünceye kadar seferidir. Enes bin Malik'ten gelen bir rivayette kardeşlerim Allah Resulü ve Vesselam öğlen namazını Medine'de 4 rekat kılar. İkindi namazını Zulhuleyfe Mescidine geldiğinde 2 rekat kılardı. Medine ve Zulhuleyfe arası 6 mildir bunu Müslüm'ün 690 nolu divayetinde bulabilirsiniz. E, seferde sünnet namazlar kılınmaz. Yani fazların önünde ve arkasında gelenler sadece kılınan sabahın sünnetidir. Fazların. Onun dışında gece namazını kılabilirsiniz. Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın. Evet. Hatta bir gün Ömer ibn-i Emir emirel müminin iken bir seferdeyken öğleni iki rekat kıldırıp farz oturuyor bir ağacın gölgesine. Arkasındakiler kalkıp nafileler kıldıklarında Asım'ın oğlu Hafıza İsa'ya abi yeğenim bunlar ne yapıyor diye sorduğunda onlar nafile kılıyorlar deyince e biz diyor, madem nafile, nafile kılacağız, niye farzlar iki kıldık ki diyor. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la şu kadar seferde bulundum. O farzların önüne ve arkasına hiçbir zaman eklemedi diyor. Ondan sonra Ebu Bekir'le o kadar beraber seferde bulundum, o da eklemedi demiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Burada muhkim olan birisinin bir yere sefere gidip dönme kastıyla çıktığında iki ayda kalsa yine seferidir dönme kastıyla hatta kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asabından gelen birçok ifade vardır bizler diyor falan savaşa gittik yedi ay kaldık orada muhasara ettik namazları hep kısalttık falan savaşta iki sene kaldık namazları kısalttık diye. Bunun gibi birçok ifadeler geliyor. Dönme kastıyla bir yere gittiğinde dönünceye kadar İslam'da seferliktir. Evet. Seferde Allah Resulü ve Vesselam'ın bazı yaptığı sünnetler var kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Eğer öğlenin vakti girmişse öğlen namazını kıldırır arkasından kavmet getittirir, ikinciye kıldırır ta akşama kadar durmazdı devam ederdi buna cemi takdim diyoruz veyahut öğlenin evvelinden yola çıkmışsa ta ikinciye kadar durmaz ikinci namazının vakti girdiğinde ezan okutturur önce öğlenin farzını kıldırır Kamet getittirir, daha sonra da ikindinin farzını kıldırttırırdı aynı şekilde akşam veya yatsıda da böyle yapardı. Öğle ile ikindiği, akşamdan yatsıyı Cem'i takdim veya Cem'i tehir olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır. Seferi namazda kısaca böyledir kardeşlerim. Allah hakkıyla uyanlardan eylesin. Evet. Burada anlaşılmayan bir nokta varsa sorabilirsiniz. Burunduğum mekanda insanın mesela ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara hakikaten genişledi. Ankara'nın ben bu çıkışındayım. Düşünün mesela öbür çıkışından bura arasında belki 60 kilometre oldu. Yani ben buradan tutup da şehrin öbür ucuna misafirliğe gittiğimde bir seferi olmuyorum. İster o ucunun en sonundan çık, ister bu ucunun Ankara'nın sınırını çıkmadan seferi olmazsın misafir ayrı bir şey seferi ayrı bir şeydir seferi de aynı zamanda bir misafir olabilir ama seferi bulunduğun beldeden çıkıp başka bir beldeye gitmedir misafir kime denir aynı yerde de komşuya gitme, arkadaşa gitme akrabaya gitme veya bir düğüne gitme gibi aynı belde, aynı sınırlar içinde gitmedir seferi ise bunun bulunduğu beldeden başka yere gitmedir evet dönünceye kadar bunda seferidir evet Rabbim haktan ayırmasın kardeşler. Rabbim bizlere hakkıyla amel etmeyi nasip etsin halk arasında bu o kadar bilinçsiz o kadar bilinçsiz uygulama içinde ki düşünün bir Hanefi mezhebini, bir Şafii, bir Maliki, bir Hanbeli mezhebini taklit eden bir insanla hasbet kader bir gün yolculuk yapsanız veya aynı yerde çalışsanız veya gurbette olsanız birisi 15 gün olana kadar seferi namaz kılacak, birisi üç gün, birisi dört gün düşünebiliyor musunuz aynı yere gidecekler hepsi seferde olacak birisi 15 gün keyif yapacak birisi 4 günden sonra muhkim kılacak yani Allah hiç kimseye azze ve celle ayrı ayrı hüküm ayrı ayrı bir şey iyi bir indirmemiştir Rabbim hakkıyla bunları anlayanlardan eylesin bütün inananlar inandığım diyen insanlar bunda eşittirler eğer bir kardeşimiz İstanbul'da oturuyor iş gereği evinden çıkıyorsa Ankara'ya gidiyor, Çorum'a gidiyor, Yozgat'a gidiyor, Trabzon'a gidiyor, geliyorsa dönene kadar evine bütün namazları sefer olarak kılacak. Ve sadece sabahı aynı kılacak. Öğleni iki farz, ikindiği iki farz akşamı aynen olduğu gibi üç farz sadece sünneti terk edecek. Yatsı, iki farz ve vitir namazıdır. Seferi böyledir. Dilerse bunda öğle ile ikindiye cem yapacak, akşamla yatsıyı cem yapacak. Dilerse vaktini namazlarında kılacak. Vaktinde vaktinde kılacak. Aleykümselam benim bu Seferi de böyle kardeşlerim. Kadın için ise e, yalnız başına bir gün bir gece yani mesafede mahremsiz yola çıkması haram kılınmıştır. Kadınansa sefere çıkmasında bu müşkülat vardır. Bir günlük bir gece olan bir mesafeye mahrumsiz yola çıkmasın demiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Rabbim bunu hakkıyla uyanlardan eylesin. Burada da mesafe değil, kadınlar için zaman söz konusudur. Bugün hakikaten ümmetin kadınları e, bunun, bu hadisin kıymetini çok güzel anlarlar. Bugün uçağa binerek bir Avrupa'ya giden bile bir kadın 4-5 saatlik bir mesafede gidebiliyor. Ne kadar Rabbimize hamd etsek azdır. Bir gün bir gece diyor. Evet. Namazın hükmü ve terkinin hükmü ile alakalı meseleleri inşallah yarın devam edelim. Aleykümselam bana mutlaa bereket. Tabi dünyanın her yerine gidebilir. Allah'a hamd olsun. Rabbimiz böyle bir kolaylık sağlamış çünkü aynen öyle. Allah'a ne kadar hamdü senâlarda bulunsak azdır kardeşlerim. Kardeşlerim bugün biraz e, namazın içindeki yapılan namazdaki hataların üzerinde de biraz durmaya devam edeyim diyorum hakikaten büyük yanlışlıklar yapıyoruz cemaat olarak kılınsın ferden olsun yarın da inşallah e, namazın terkilen alakalı ve İslam'da terkinin hükmüyle alakalı ifadelerin üstünde duralım evet bir kuran arası verelim mi Esniyelim mi az evet bir kısa bir Aşırı dinleyelim. Sonra namazda hatalara devam edelim. E, evet. aleykümselam varımdır lan bereket. Ne okuyalım? Son 20'den bir tane söyleyin. Son 20'den bir tane. Selamünaleyküm, Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu Geceniz mübarek olsun kardeşlerim Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sebbih <Sesan> isme Rabbike al-a'la El-lezii khalaqa fesevvvvvv والذي قدّر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسر كل يسر فتذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقا الذي يصل النار الكبرى.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 إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ الخاشعة عاملة ناصبة يُسْلَنُهُ الْحَامِيَةُ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ وجوه يَوْمَئِذٍ نَاعِمٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست علي بمسيطر إلا من تولى وكفر فيُعذِبُهُ اللَّهُ العذابَ الأكبر إنَّ لِيَنا يَبَّهُمْ فَمَنْ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ بَأَنْ شَرَحْتَ إِلَّا بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ألم نشرح لك صدرك وضعناك وزرك الذي أقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فإنما العصر يصرّ إنما العصر فإذا فرغت فانصب. Ve ilâ rabbike Allah razı olsun. Evet kardeşlerim. Ee, namazdaki hatalara şöyle bakacak olursak. Rabbim doğru, doğru namaz kılanlardan eylesin. Amin. Ecmai. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Başını imamdan önce indirip kaldıran kimsenin alnı şeytanın elindedir buyurmuştur. Rabbim bizlere muafiret etsin. Rabbim rukusunu vücudunu, secdesini düzgün yapanlardan eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dikkat edin kardeşlerim cemaatle namaz kılarken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bezzar'ın Taberan'ın naklettiği ifadede başını imamdan önce diyor indirip kaldıran kimsenin alnı şeytanın elindedir diyor. Evet. Yine bir hadis-i şerifinde ve vesselam Efendimiz başını diyor imamdan önce eğilip kalkan yani imamdan önce hareket eden kişinin başının himar başı yani Eşek başına dönmesinden korkulur diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Olur. Kadın olsun, erkek olsun. Bir cuma olur, bir telavi olur. İmamdan sonra hareket edilecek. Ölçü bu. Hatta Enes diyor ki, ve Vesselam'ın diyor, Biz secdeye gidip diyor, alnını yere koymadan, Biz kıyamdan secdeye gitmezdik diyor yani imamdan sonra hareket vardır İmandan önce hareket eden insanların alnı şeytanın elindedir Allah'ım bizi şeytanın eline oyuncak olmaktan kurusun evet yine kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, namaza gelirken koşarak değil vakarlı gelmeyi emretmiştir. Yavrum bir çay koyabilir misin? Bazıları ezan okunana kadar dikkat etmez. Ezan okunduğu izle koşa koşa camiye giderler. Allah Resulü ve Vesselam ezan dahi okunsa, namaza başlansa dahi namaza vakarlı gidilmesini yakalandığı yerde imama uyulmasını ve geri kalan tarafı da ferden kılınmasını emretmiştir. Yine kardeşlerim safların cemaatın adabından birisi mescide gelen ön safları doldurarak sonra ikinci, sonra üçüncü, sonra dördüncü diye devam eder. İmamın sağından ve solundan itibaren yeni bir saf oluşturulur. Ama insanların gelip mescide dağınık olarak oturması ve Arkadan en son gelenin de safları yara yara insanların omuzundan atlayarak gidilmesi e, bu namazdaki yapılan hatalardandır. Rabbim camiye gittiğimizde safları doldurarak oturanlardan eylesin kardeşlerim. Onlara inşallah değineceğim hidayet. Cemaatle kılınan namazlarda kişi kıraata yetişmişse namaza yetişmiştir. O yetişmiştir. Ama kıraata kaçırmışsa o rekat gitmiştir. İmama yine uyar ama o rekatı tekrar kılar. Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur. Kıraata, evet. Rabbim hepinize mağfiret etsin kardeşlerim. Mescide haramda kılınan namazın sevabı yüz bin. Mescidi nebevi'de kılınan namazın sevabı bin. Beyt-i Maktis'te kılınan namazın sevabı ise 500 kat daha fazladır. Allah bunları hakkıyla yerine getiren oralara gidip sevap sanma kullardan eylesin bizleri. Eee Rabbim farz olan namazları camide, mescitte kılmayı hepimize nasip etsin. Kadın olsun, erkek olsun, buluğu çağına ermiş her Müslümanın farz olan namazı cemaatle camide kılması emredilmiştir. Maalesef bu amel bizlerden öyle bir gitmiş ki hadislere baktığımızda hakikaten çok tehdit eden Hakikaten okunduğunda insanın tüylerini diken diken eden rivayetler var. Allah hepimize mağfiret etsin. Hatta Müslüm'de gelen bir ifadede o gündür. Bir kişi iki kişinin omuzlarında ayakları yerde sürünerek mescide gelirdi. Kendisine münafık denmesin diye diyor. Rabbim bu amelleri bizlere umumen tekrar nasip etsin kardeşlerim. Ve kadınları mescitten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam men etmeyin demiştir. Kadınlar da beş vakit namazda erkeklerle birlikte camiye gelme mecburiyetindedir. Maalesef bunlar gitti. Allah hepimize mağfiret etsin. Ama insanları, hadi bugün bir dizi var, hadi bugün bir düğün var, hadi bu güçlüye gidecek dedi mi? Hepsi süslenir, püslenir yollara düşerler belki de o davet sahibinden önce oraya varırlar Allah hakkıyla mescide giden davete uyan Allah'ın emrini yerine getirenlerden eylesin öyle hallere gelmişiz ki tembellik yapan pek çok kimse bir mekanda toplu olarak bulunan ve kendilerini dünya meselelerine kaptırmış bazı Tembel tabiyetli insanların ezan okunduğu halde bile cami bunun dibinde bile olsa rahatlarını bozmayarak namazı bulundukları yerde kılmaları o mekanda cemaat yapmakla camiye gitme mükellefiyetinden kurtulduklarını sanmaları ve cemaatla kılmış olsalar bile cemaat namazı sevabı kazanacakları ummaları çok büyük bir hatadır kardeşlerim. Çünkü farz olan namazlar mescitte kılınır ve mescide doğru atılan adımlarla makbul kılınandır. Yoksa senin bulunduğun evde, bulunduğun iş yerinde kılmış olduğun cemaatle kılınan namaz o namaz değildir. Rabbimizi salihlerden eylesin. Ve cemaata giderken her atılan adımda bir sevap ve her atılan o adımda da Allah Azze ve Celle işlemiş olduğumuz bir günahı siliyor kardeşlerim. Allah bizleri affetsin. Cemaatle namaz kılmayı ve birlik beraberlik içinde olmayı bizlere nasip etsin. Alışkanlık veya tamut dışındaki bir sebepten ötürü Cemaat namazını kaçıran bir kişi cami cemaatinden farz namazını kılmış bir kimseyi bulup kendisine tasettukta bulunmak suretiyle kaçırdığı sevap fırsatını telafi edebilir. Bir gün ikindiyi kılıp oturduklarında Ali sallatü vesselam efendimiz bir sahabe gelip namaza duruyor. Ali sallatü kardeşinize kim diyor? bir hayırda bulunur, tasaddukta bulunur. Ömer diyor ki ona hayırda nasıl bulunur Zey Allah'ın Resulü? Onun yanına dur, Ona cemaat, o ona sevaptır. Beraber kılsak da mı? Beraber kılsak da demiştir. O birisi nafil olur. O da ona sadak olur demiştir. Düşünün cemaat konusunda bu kadar e, güzellikler bu kadar e, teşvikler vardır kardeşlerim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kimsenin cemaata sürekli gelip gittiğini görürseniz onun imanına şahitlik edin demiştir. Evet. Ve birinin 40 gün sabah namazına hazır olduğunu ve kırk gün sabah namazını cemaattan kıldığını görürseniz o insanda nifaktan bir alamet göremezsiniz. Münafıklıktan bir alamet göremezsiniz. Onun müminliğine şehadet edin demiştir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bir insanın 40 gün sabah namazını hiç terk etmeden kılması, münafıklık hastetinin bile ondan ayrılmasına sebep oluyor. Evet. Kardeşlerim Allah bizlere mağfiret etsin. Ee, namaz kılan bir insana selam verdiğinizde namazı bile gücün zor kılar. Böyle çıkınca da homur homur homur danır. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılan insana selam verileceğini ve kendisine de selam verildiğinde elini sağ elini kaldırıp indirmiştir. Yani bir sevden itibaren kaldırıp indirmesi namazın adabından sünnetindendir. Namaz kılan birisine selam verilir. Daha önceleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı biz diyor, namaz kılarken safların arkasında oturur muhabbet ederdik. Hatta birisi gelip selamu aleyküm dediğinde ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü derdik diyor. Daha sonra Bakara'daki namazda namazdan başka bir meşguliyet yoktur ayeti inince bu kesildi diyor. Ve aleyhissalatü vesselam sadece elini kaldırdı indirdi. Sesli selam alınmaz ama namaz kılan birisine selam verilir. Amin hepinize çaylar bende yine kardeşlerim e, namazdan çıkınca birçok yapılan hatalar var bu hatalardan bir tanesi de insanların hemen mutrafa dediğimiz iki elini birleştirerek böyle hani koyun pazarında böyle aldım sattım verdim verdim gibi böyle hani kolları sallıyorlar ya böyle iki eli birleştirerek Allahümme sallallahu muhammed falan gibi bir şeyler diyerek ellerini yüzlerine sürmesi bunlar bidat olan davranışlardandır. Böyle bir uygulama Peygamber'in sünnetinde yoktur. Maalesef bu alışkanlıkları öyle hale getirmişler ki hatta e, sabah namazında sonra sabah namazına giden kardeşler bilir. İhtiyarlar hemen çıkınca aynı bayram namazından çıkar gibi hemen böyle dizilirler, musafa yaparlar, bir tören tipine çevirirler. Böyle bir şey kitapta, sünnette gelmemiştir. Allah haktan ayrılmamayı bizlere nasip etsin. Allah bizleri yeniden dirilteceği günde azabından korusun kardeşlerim. Namazdan sonra usaffa için eli uzatmak suretiyle e, o insanların yapmış olduğu hatalar birçok bidata sebep olmuş. Bugün birçok hak olan şey de ihmal edilmiştir. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Yine namazdan sonra dinde de üzerinde durduk. E, hemen imamın selamından sonra birisi ve Resuluna salavat, herkes salavat-ı şerif getirir. Subhanallah, herkes subhanallah der. Elhamdülillah, herkes elhamdülillah der. Allahu Ekber der, herkes Allahu Ekber çeker. Ondan sonra bir şeyler der, topluca eller kalkar ve dua ederler. Böyle bir uygulama Allah Resul-i Salatü Vesselam'ın sünnetinde olmayan şeylerdir kardeşlerim namazın akabindeki tesbihat hiçbir zaman topluca yapılmamıştır peygamber aleyhisselamdan bir tane sahih rivayet gelmemiştir herkes bunu ferden yapar ister yürüyerek ister oturduğu yerde ister yattığı yerde yapar Allah bunu hakkıyla yerine getiren sammukullardan eylesin bizleri kardeşlerim Maalesef, maalesef insanlar öyle hale gelmişler ki öyle hale gelmişler ki topuca yaptırarak insanları ifsad eder hale getirmişlerdir. Bunlar caiz değildir. Ona bu mağaza sorarsın utan. Yine kardeşlerim yapılan hatalardan bir tanesi de yapılan tesbihatın e, boncukların ki halk arasında artık tesbih diyorlar bunu, bunlarla yapılması bidattır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tesbih çekerken pornaklarınızı kullanın zira bu vuzularınız sorguya çekilecek ve onlar konuşturulacaktır diyor Rabbim parnak buğunlarıyla yapıp Allah'ın rızasına eren samimi kullardan eylesin bizlere. Kardeşlerim, namazdan sonra ferden olsun, kişi el açıp dua edebilir veya parnağından yapabilir. İlla namazın akabinde böyle ellerini açarak dua yapılacak diye bir şey yoktur. Ama duada elleri açmak haram değildir. Sadece yüze sürme bu e, zayıf gelen rivayetlerdendir. Duada eller açılabilirdi bırakılabilirdi. Bunda bir sakınca yok. Sadece yüze sürme zayıftır. Böyle bir sahih ifade gelmemiştir. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yatsı namazından önce uyumayı ve yatsı namazından sonra Boş, mola yani sohbet etmeyi, oturmayı iyi görmemiştir. Kereh kılmıştır. Rabbim bunlara dikkat edenlerden eylesin. Çünkü bu birçok e, hayırlı amelin de yapılmasına manidir. E, gecenin geç yarısına kadar oturan e, uykuyu alamayan bir beden yorgunluğu alamayan bir beden aynı bir çuvalın yere koyup yığıldığı gibi yatay yığılıp kalacaktır. Ve gece namazına kalkamayacaktır. Gece namazı gibi bir salih amelin sevabından mahrum kalacaktır. ve konuşmaya fazla dalacak. Uykuyu tam alamayıp sabah namazını kaçıracaktır. Birçok hayırdan da mahrum olacaktır. Rabbimizleri mağfiret etsin. Allah hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yine namazda en çok dikkat edilmeyen, ihmal edilen meselelerden bir tanesi kardeşlerim. Allah rızası için gittiğiniz mescitlerde veyahut komşunuzda, akrabalarda namazdaki şutreyi öğretin. Şu toplum sütrenin ne olduğunu hakikaten bilmiyor. Sanki hiç hayatlarına girmemişim. Namaz kılan birisinin önünden koyratça, çok rahatlıkla insanların geçtiğini görürsünüz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise mutlak surette sütüreye doğru namaz kılınması gerektiğini, herhangi birinin önünden geçmesine izin verilmemesini ve buna direnirse ona da engel olunmasını emretmiştir. Rabbim hayırdan ayırmasın bizleri. Ee, hakikaten sütre meselesi çok çok önemli bir mesele. Hakikaten önemli bir mesele. Rabbim hayırdan ayırmasın. Sesin mi kesildi? Gelir gelir. Evet. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılan birisinin önünden geçen kimseye bu davranışının ne kadar büyük bir günah olduğunu bilseydi onun önünden geçmezdi buyurmuştur. Kırk beklemesi Rabi diyor ki bu kırk ay mı kırk yıl mı onu unuttum hatırlamıyorum diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin namaz kılanın önünden geçmek büyük günahlardandır kardeşlerim Lobum buna değer veren sütreyle namaz kılan ve sütresiz namaz kılmayanlardan eylemesin bizleri sütreyi öğrenelim kardeşlerim ve öğretelim hakikaten en çok ihmal edilen meselelerden bir tanesi bu bir tanesi bu Evet. Yine kardeşlerim, Rabbim onlara mağfiret etsin. Ee, iş dolayısıyla veya bir çobanı düşünün. Bir koyun sürüsünün olduğunu düşünün. Şehirden uzakta olduğunu düşün, düşünün. Düşünün. Ee, uzak mesafelerde cuma namazına gelmediklerini görüyorsunuz ve Cuma'yı ihmal ettiklerini, Cuma'da bulunmamayı ve nasılsa üç Cuma'yı e, terk etmiyoruz, birine gideriz, birine gitmeyiz diyerek huy edinenler vardır. Allah hepimize mağfiret etsin. E, bu çok yanlış bir davranıştır. Cuma katil bir fazdır. E, Allah'ın bereketini umalım. Allah'ın hayran olmalı. Kendisine sorarsın lütfen. İnsanlar Cuma namazına gitmemezlik etmesinler. Aksal de diyor Allah-u Teala onların kalplerini mühürler ve gafillerden olurlar diyor. Her kim Cuma günü Cuma namazı için okuran ezanı duyup da camiye gitmezse Aynı şekilde ikinci, üçüncü haftada yine ezanı duyduğu halde camiye gitmezse Allah o kimsenin kalbini mühürler. Ve kalbini bir münafık kalbine çevirir diyor. Rabbim bizlere hayır ihsan etsin kardeşlerim. Allah hayırdan bizleri ayırmasın. Aleyküm selam ve rahmetullah. Düşünün insanlar öyle hale gelmiş ki bir futbol için ezan dokunmaz. Ama bir maç oldu mu hele milli bir maç dedikleri aynı ezanın müezzene çağırdığı gibi insanlar bir bilet alabilmek için belki ta geceden sıralara girerler. Orada bilmem ne saatinde yapılacak bir maç için ben iki gün önceden gelip Ankara Sıdatı'nın önünde yatan insanları görüyorum. Sevinçler, bağırmalar, iştahlar, iki takım arasında tezahüratlar, harcadıkları paralar, zamanlar, inanın bu değer, maalesef Allah'ın dinine, Allah'ın yapılmış emrettiği bir ibadetine maalesef verilmiyor Rabbim hayırdan bizleri ayırmasın Allah haktan hukuktan bizleri ayırmasın kardeşlerim kişinin cemaata gelmemesinde İslam'daki ruhsatlara baktığımızda eğer birisi evlenir bakire alırsa 7 gün dul alırsa 3 gün cemaate gelmeyebilir. Bunun dışında cemaatı terk etmesi caiz olan bir şey değildir kardeşlerim. Evet. İnandım diyen bir insanın sırf cuma günü bilinçli olarak seyahate çıkması, dolaşması, cumayı terk etmesi caiz olan bir şey değildir neşru sebepler dışında Rabbim o bizden istediği amelleri hakkıyla yerine getirenlerden eylesin bunun dışında mesela demin cumada da bahsettik cuma namazına erken gelen insanın aldığı hayırla son vakitte gelen insanın aldığı hayır aynı değil cuma namazına erken gelmeme cuma namazına gelmeden önce yıkanmama güzel kokular sürünmeme dişleri misvaklamama cuma hutbesi verirken konuşma, hatıbı dinlememe bunların hiçbiri hoş olan şeylerden değil kardeşlerim bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde her kim cuma günü güzelce kuşleder erkenden camiye gelir camiye giderken bineğine binmez, yaya olarak yürür imama en yakın yere oturur konuşmadan hiç kimseye eziyet etmeden konuşan iki kişi dahi olsa onlara sus bile demeden hutbeyi dinlerse her adım için attığı her adım için bir sene oruç tutmuş ve namaz kılmış gibi sevap kazanır diyor evet. bakın bu da bunu neyiz Allah bu hayra erenlerden eylesin kardeşlerim yine cuma günü diyor Menekler caminin kapısında dururlar ve gelenleri sayarlar, yazarlar. Öncelik sırasına göre insanları kaydederler ve camiye ilk gelen kişi haşta bir kurban devetmiş, bir deve kurban etmiş gibi, ikinci gelen bir inek, üçüncü gelen bir koç ve daha sonra gelen bir tavuk kesmiş gibi sevap alır. Bunun da arkasından gelen bir yumurta sunmuş gibi. İmam hutbeye çıktığında melekler defterleri düler ve oturur hutbeyi dinler diyor. Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Yine cuma günü imam hutbedeyken konuşan insanlar dahi olsa onlara sus bile deme lüzumsuz hareketlerdendir kardeşlerim evet Rabbim herkese hayır versin Rabbim bizlere hayırda yarıştırsın kutursuz bir şekilde yıkanıp banyo yapıp erkenden camiye giden camiye giderken ağır ağır teyenniyle yürüyen imama en yakın oturan konuşmadan sessizce Rabbini zikreden hutbeyi dinleyen ve her adım için bir sene oruç tutmuş namaz kılmış gibi sevabı erenlerden eylesin bizlere kardeşlerim insan bir mescitte fazla oturdu mu bazen uykusu gelir yorgun olur gaflete düşer kafa düşer, gözler gider hele bir de benim gibi bir hatıba düştüyseniz, lafı uzattıysa uykusu iyice basar. Yoruldunuz mu? Bırakalım mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden birisi diyor Cuma günü camide uyuklayacak olursan bulunduğu yeri değiştirsin. Başka bir yere otursun diyor. Evet. Bu da tavsiyelerden bir tavsiye. Yine cuma günü kişi diyor önündeki bir şeylerle oynarsa taşlarla, halıyla, kilimle bu da yaptığı hatalardan bir tanesidir diyor. Yine kardeşlerim camiye geldiğinde insanların oturmakta olan insanların omuzlarının üzerinden atlama, onları rahatsız etme yasaktır. Evet. Rabb'in sözüne en güzeline uyan ve Rabb'ımın anlattığına kulak veren Allah'a vesilesiyle davet edildiğinde ona kulak veren ve amellerini Güzel yapanlardan eylesin kardeşlerim. İnşallah bugünlük bu kadar yeter. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike Eşveden la ilahe illa ente Estağfurakı ve etubile Velhamdülillahi Rabbil alemin Allah hepimize razı olacağı ameller işlemeyi nasip etsin. Hakkımızı helal edin inşallah. Yarın Allah izin verirse namazın İslam'daki terk üzerinde ve diğer konularda namazdaki yapılan hatalarda seviş secdesinde ve cemaatle namaz kılındığında kişi nerede gelirse nasıl takip eder imamın selamından sonra ne yapar onların üzerinde durmaya çalışacağım inşallah sohbetimizi yine bir Kur'an'ın noktalayalım inşallah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 إِرَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ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 لا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدخان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون ما هم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكيد زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يتكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما فيه إن قاصرات الطرف لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جن فبأي آل ربك ما تكذبان كأنهن والمرجان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 ومن دونهما جنتان فبأي آل ربكما تكذبان مدوهان متان فبأي آل ربكما تكذبان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 فيهن خيرات حسان فبأي ألم ربك ما تكذبان حرم قصورات في الخيام فبأي ألم ربك تكذبان لم يطمثهن إنسوا قبلهم ولا أجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ